Rahmetini umarak, günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemleri rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sağ yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun ayrılmıyor başucundan. İnsanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana aşık, sana kilitli Ve dua eden rahibin kucağındasın Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip Kıtlığı unutuyor yağmuru da, duayı da Ama sen unutmuyorsun Uğruna canlarımız feda o gözlerinle Gökyüzüne bakıyorsun O minicik bulut ilişiyor bakışlarına Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan Altı yaşındasın Medine'yi Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, ebvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebbaya? Kaç gece? Anne diye haykırdın. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül ül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel, bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel, bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte, Kırk Yaşındasın Ve Nur Dağındasın Cibril iniyor Göklerden Zerre Zerre Her Yerden Salat Selam Yükseliyor Sen Kainatın Yüreğinden Hasretle Kopan Ahsın Karanlık Gecelerimize Sabahsın Sen Nebiyullahsın Sen Habibullahsın Sen sen. Niye incettiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdin? deişin haremden namaz kılışın geliyor aklımıza başına pislikler saçılıyor başlar feda o mübarek başına nasip sizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar biri koşuyor Mekke sokaklarında sana doğru biri koşuyor ama sanki yere inmiş harşayda bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta bu koşan kim ve cevap veriyor biri, Muhammed'in kızı Fatıma Tüzehra. Seyitlerin anası, yüzünü gözünü siliyor. Biricik kızın, sana yeryüzünde en çok benzeyen. Yürümesi sen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım, deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı? Deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arşalat diyordu. Bedirde Allah diyordun. 3000 bin melek iniyordu. Alaca derler. 125 bin sahabi. Anam, babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, medine Münevvere sokaklarında yürüyordun. Neccaroğullarının küçük kızları seni görünce, sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Onlara, beni seviyor musunuz diye sormuştu. Evet ya Habiballah, seni çok seviyoruz demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki, ''Ben de sizi çok seviyorum.'' buyurmuştum. Bugün yaşayan gençler var. Neccaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın ve duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu, kenarları beyazdı. Onu giyinerek ashabının yanına çıkmıştın ve mübarek ellerini dizlerine vurarak, görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemiştik senden? Sevdiğini bile bile. İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübeden yine diktiler ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun. Ebu Hureyre'nin diliyle Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştı nözzemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük beyat ettik Rabbinden bize ne getirdiysen amenna Duyduk itaat ettik Ya Resulallah sen hala kırk yaşındesin ve hala Ümmetinin başındasın.